Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillahi ve Ba'd Dün en son şefaati görmüştük Ve şefa'atu leti iddekherahallahu kem'arûye fil akbar. Hadis-i şeriflerde geldiği gibi, rivayetlerde geldiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِدَّخَرَهَا اِدَّخَرَهَا اللّٰهُ lehum Allah Azze ve Celle o şefaati Müslümanlar için ahirete sakladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde de geldiği gibi oraya sakladı. Yani Nebiyin davatun her peygamberin bir duası vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o duası ümmetine şefaat onu ahirete sakladı. O şefaati uzma diyorduk. Tecelli edecek bütün Müslümanlar için. Peki şimdi misaka geldik. Wal mısakul lazî ahazahu Allahu taala min Âdem alayhi es-selam Hazreti Adem'den ve onun zürriyetinden Cenab-ı Hak bir ahit aldı, bir misak aldı ki bu da haktır. Wal mısakul Akhzahu <gülüyor> Allahü Teala min Adam aleyhisselam özüriyeti hakun. E, Araf suresine gelin. O ayet kelimeyi açın. Araf suresinde Cenab-ı insanlardan, Adam aleyhisselamdan, onun bütün nesinden aldığı ahdi bize bildirdiği ayet kelimesini. Ve iz akhza Rabbu ke min beni Adam amin zuhurihim, özüriyetehüm ve aşadhüm ala anfusihim. Elestü bi rabbikum qalu bala 172. ayet-i kerime 173. sayfa A'raf suresi. Şimdi vezekala rabbuka yani ve zekur hayne rabbuk. Yani insana orayı hatırla diyor. Unuttuk demek ki. Unuttuğumuzu hatırlatıyor bize. Öncesinde Yahudilerden bahsediyor. Yahudiler ki Allah'a verdiği ahde, söze ihanet eden bir millet. Şimdi ihanet eden bir millet var. Onların yerine gelen bir ümmet kadrosu var. Bir tarafta ya ben israile zekurû ni'meti yelletî ve enni faddaltukum alel âlemîn. Peygamberleri olan adiyetlerinden dolayı Allah'ın yaşadıkları döneme üstün kıldığı Yahudiler var. Onlardan yeryüzü idaresini, sevkiyatını Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyle alıyor. Ve kezâlike ce'nâkum ümmeten ve Artık dünyanın idare merkezinde bu ümmet var. Şimdi hem bu ümmete hem bütün insanlığa ahdini bozan Yahudileri anlattıktan sonra bir hatırlatma yapıyor. Yani ve iz akade demek vekur hina akaza rabbuk. Rabbinin min beniy Adem'e min zuhurihim zurriyetuhum ve eşheduhum. Yani o ahdi hatırlatıyor. Allah Teala insanı yaratınca fıtrata o imanı tevhidi yerleştiriyor. Peki peygamberler ne yapıyor? Peygamberler de fıtrat Allah hilleti fataran sizin kimyanızda Allah yaratırken ta ezel bezminde koymuş olduğu o iman hakikatini peygamber tahrik ediyor kendine gel diyor, ayağa kaldırıyor ikra bismillahi kerdiy kala Allah'ın adıyla diyor. Putun adıyla, falanın adıyla, kralın adıyla, efendim uydurma adamların adıyla değil bak Rabbin adıyla. Bismi Rabbik mürebbi olan anne karnında seni şekilden şekle sokan Allah'ın adıyla oku. O halde bu ayet kelime bize Ve iz akade Rabbuk ederken Mürebbi'yi hatırlatıyor. Allah Azze ve Celle'nin fıtratımıza ta eles bezminde koymuş olduğu, yerleştirmiş olduğu o imanı hatırlatıyor. Söze sadakati çağırıyor. E, taftazani diyor ki Rahimihullah. Allah Teala bu sözü insanlara unutturdu ki. bil ghaybi, Gayba iman tahakkuk etsin. Eğer orayı insan hatırlamış olsa o zaman... İmtihan sırrı ortadan kalkar Herkes inanır Yani şimdi peygamber gönderiyor O peygamberin siz Mucizelerini biliyorsunuz Görüyorsunuz sadakatine Adaletine Şehadetiniz var kuran Hakim ortada Kur'an-ı diyor ki Bak bunu unutma Seni yaratırken Kodlarına imanı Tevhidi yerleştirdi Şimdi kendine gel ve yed aklı hatırla ki Rabbin min Beni Ademe, Adem oğlundan ha min Beni Ademe min zürriyet min min Beni Ademe min zuhuriyim. Adem oğlundan ondan bedel sırtlarından bellerinden aldı zuhur zahır zuhur bellerinden aldı nedir bu Beni Ademden bedeldir değil mi bedel baz minelkül yani min beni Adem, Ademoğlu ondan bedel, onların sırtlarından aldı. Min beni Ademe min zuhurihim eyyeşeyin zürriyetehum. Bütün zürriyetlerini zerreler halinde çıkardı. Nasıl oldu? Keyfiyetini o biliyor. Yani anne karnına insan girdi. Oradaki oluşumda mı oldu bu? Elesbezminde Hazreti Adem'den bütün... E, zerreleri aldı aldı kıyamete kadar onları saf saf karşısına dikip onlara mı sordu keyfiyetini o biliyor ama bize diyor ki bak bunu yaptım sen de buna inan neden akide kitabında var çünkü ayet-i kerime var ayet-i kerime bu ahdi aldık şimdi dünya ahde sadakat gösterenlerle ihanet edenlerin yeri ve kıyamet ahde sadakat gösterenlerle İhanet edenlerin hesabının görüldüğü yer mahşer ve sonra oradan sevkiyat başlayacak. Wa eşhedhum ala enfusihim. nereye atıftır? Akade'ye. Ve iz akade aldı Allah azze ve celle sonra neden aldı? Ne yaptı? Wa eşhedhum ala Nefislerine varlıklarına şahit tuttu. E les tu bi ben sizin Allah'ınız, ben mürebbi, ben Rab değil miyim? Kalu bela. Hepsi evet dediler. Hepsi o an kabul ettiler. Şehidina kalu bela. Şehidina dediler. Biz şahit olduk ya Rabbi dediler. Şehidina en tekûlu yevmel kıyâmeti inna kunna an hâza gâfilîn. Peki yani faallâ zâlik. Neden biz bunu yaptık? Ha? En tekûlu, elle la demek. Alla, "Değil mi? Yüce Allah, biz bunları yaptık. Biz bunları Biz bundan gafildik, bilmiyorduk. Böyle bir söz verdiğimizden haberimiz yoktu dememeniz için, dememeniz bunları yaptık. Işte bütün bunları yaptık. Ve yine peygamberler de işte insanın yarın Cenab-ı Biz huzurunda böyle bir mazereti olmasın diye onlar bir daha bunu hatırlatıyorlar Aklıyla demek ki insanoğlu dünyada peygamberi görmemiş olsa bile peygamber görmese aklıyla bakmış olsa o akıl fıtrata yerleştirilen el esvezmindeki o iman dokuları etkisiyle Allah Azze ve Celle'yi bulacak. Hani Bedevi ne diyordu? Bedeviye Esma'i ne demişti? Bime tarifu rabbek. Rabbini nasıl buldu? Ne diyordu? El-ba'ratu يدل على البعيد واثر الاقدام يدل yani bunlar dışkı bir deveye ayak izi buradan geçen bir şeye işaret eder de semalar nehirler denizler efela تدل على اللطيف nasıl olur da Allah azze ve celle'nin varlığına işaret etme böyle bu sayfayı aşağıya doğru indiğiniz zaman hemen aşağıda ne var 175. ayet-i kerime vatulalehim naba allazi ataynahu ayatina fansalakha minha belamdan bahsediyor kim bu yani bu dünyada o fıtrattaki kodlar var bir de vahiy var vahiy fıtratı hatırlatıyordu o vahiy de görüyor Hazreti Musa'ya öğrenci ama parayı görünce ihanet ediyor yani Yahudi'den bahsetti. Sonra yine onların marazına, en marazlısına döndü. Kur'an-ı Kerim'in dikkat çektiği üç tip var. Firavun var, siyasetin bozduğu. Karun var, paranın bozduğu. Belam var, ilim sahibi olduğu halde rütbe, makamın felakete sürüklediği adam. Ve tülü aleyhim ne be elledi hu âyâdina fenselâhe minhâ. Yılanın, derisinden çıktığı gibi Allah'ın ayetlerinden Kur'an-ı Hakim'den uzaklaşan adam. Peki o zaman veli mîsâkü lezî akadehu'llahu teâlâ min Âdem aleyhisselâm. Âdem aleyhisselâm'dan onun zürriyetinden sonsuza kadar kıyamete kadar gelecek bütün zürriyetinden aldığı bu mîsakta hakun sabitun sabitun fi kitâbillâh. Allah'ın kitabında var. Peki şimdi yani Allah Teala'nın ilminin ezeli ve ebedi oluşundan, sınırının olmamasından bahsedecek. Biz ne diyoruz? Neye inanıyoruz? E'malu maşîtum innehu bimâ ta'malû nebşîr. Ha? Dilediğinizi yapın. O yaptıklarınızı görüyor. E'malu maşîtum innehu bimâ ta'malû nebşîr. Alimul gaybi veş şehâde. Görüneni, görünmeyeni bilen bir Allah Azze ve Celle var. Kulla ya'lemû men fissemâvâti vel ardil gâybe illallah. Yer ve gökte gaybı sadece Allah Azze ve Celle bilir. Yani görünmeyeni. Dolayısıyla biz böyle bir Allah'a, gören Allah'a, bilen Allah'a, yaratan Allah'a, sonsuz kuvveti olan Allah'a, yef aluma, yaşa olan Allah azze ve celle'ye iman ediyoruz kardeşim. Şimdi onun ilmi noktasında e, bir tereddüdün olmasın diyor. Vekad alim Allahu Teala fima lem yezel adza men yedkhulul cenne ve yedkhulun nar <gülüyor> cumleten vahide. Yani vekad alime yani ve nakulu şöyle diyoruz. Efendim kad alim Allahu Teala fima lem yezel yani fi ilmih il ezeliği ilmi ezeliysinde Allah Azze ve Celle bildiğini söylüyoruz Müslüman olarak. Ha fi ma lem yezel yani kad alim Allah Allah biliyor aya şeyin neyi biliyor. Ad zaman yedulul cennet ezelde cennete ne kadar adam gireceğin Cenab-ı Hak biliyor. Peki sonra wedulul nara ve efendim. من من yani, men adad mân, yedüçül Yani, kad alim a, adad mân, yedüçül ne kadar adam girecek? Onla biliyor. Yani, kad alim Allahu, fi ʿilmihil azeli, azeli ilminda, adad mân, yedüçül cehennem ne kadar adam? Ve adad mân, yedüçül Cumleten vahide bir anda. Ee, ne kadar adamın gireceğini toplamda hepsini biliyor Allah azze ve celle. Peki la yuzadu fi zalika'l adad ve la yankusu minhu. Dolayısıyla ve veya la yuzadu ve la yankusu yunkasu kelahuman la yuzadu fi zalika'l adad. Bu adette bir artırılma olmaz. Veya Valla yenkusu aslında ikisini de hani metül okursak olur ama bu da zaten malum okursak yine aynı anlama geliyor. La yüzeh du fi zelikelade bu adette artırılmaz bir artırılma olmaz. Valla yenkusu minhu min zelikelade. Bu adetten bu sayıdan cennete ne kadar adam, cehenneme ne kadar adam girecek, bunda bir noksanlaşma da olmaz veya Walla Yunkasu minhu minzerkil adet, bu adet sayı noksanlaştırılmaz. Ve kdzalik afgalhum fi ma alime minhum, onlarm yafgalone, ve kllu muysarun lima kullikale. Ve kdzalik yine aynı şekilde biliyor. Neyi biliyor Cenab-ı Hak? Ef'aluhum, ef'alû men yedhulul cenneh, ef'alû men yedhulul Ha, Cennete gireceklerin, cehenneme gireceklerin fiillerini biliyor. Fîmâ alime minhum, efendim, ve kedâr ki ef'aluhum, onların bütün fiilleri fîmâ alime minhum, اَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ Yani Allah Azze ve Celle şunlar şunu yapacaklar veya yapmayacaklar. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinde var. Yani nehu. Yani insanlar min خَيْرٍ اَوْ Hayırdan şerden Neyi ne kadar yapacaklar? Tamamı Allah Azze ve Celle'nin ilmi ezelisinde var, mevcut bunlar. Peki bunlar neyi anlatıyor bize? ve küllün, buradaki e, temin nedir? Ayvadun anil mudafi ileyh diyoruz değil mi? Mudafi ileyh var burada diyor. O hazfedilmiştir. Ona ayvezdir bu. Ona işaret ediyor. Onun yerine bedeldir bu yani oraya gelmişti. Mesela radin diyorsun değil mi? Radin neydi orada? Erradi ya vardı. Ya'yı hasfettiğin zaman oraya bir tenvin koyuyorsun, radin o da evadun anil diyoruz peki burada şimdi vakulun muysarun muhijeun yani kolaylaştırılmıştır lima khulika lehu yani niçin yaratıldıysa o ona kolaylaştırılmıştır insanlara yani adam Cennet için yaratıldıysa cennete götüren ameller ona kolaylaştırılmıştır. Cehennem için yaratıldıysa cehenneme götürecek ameller ona kolaylaştırılmıştır. Peki şimdi burası önemli bir ruhsuz. Dem burada ne yapıyorlar? Cebriye burada çıkıyor. Kaderiye burada çıkıyor. İki tane hareket var İslam dünyasında. Bir tarafta cebriye var. Yani adam diyor ki madem ee, efendim e, kullu muyessurun lima hulikale o zaman bizim bir irademiz yok bizim bir tasarrufumuz yok Allah Teala bizi cehenneme cennete sürüklüyor yani biz onun e, yaptırdıklarını yapma mecburiyetindeyiz diyor bunlar cebriye ağacın e, yaprağı gibiyiz diyor rüzgarın önündeki ağaç yaprağı gibiyiz peki neye bakıyor bunlar Kur'an-ı Kerim'de "Khatemallahu ala kulubihim" diyor mesela. Değil mi? Allah onların kalbini mühürledi. Eğer kalbi mühürleyen Allah'sa o zaman bizim bir tasarrufumuz yok diyorlar. Yani Allah kalbi mühürledi. Başka ne diyorlar? "Elevşa Allahu lecemahum alel huda." Allah muradesi e e e onları hidayet üzerine toplardı demek ki toplayan, bir araya getiren kim? Allah Azze ve Celle, yine işte Es-sa'idu men sa'ide fi batni ummi ve şakiyyu men şakiye fi batni ummi hadis-i şerif. Yani Es-sa'id olan, e, kurtulan, ehli cennet kimdir? Men fi batnu ummi annesinin karnında sahid olandır. E, men safiya fi batnu ummi. Yani bir adamın anne karnında şaki, bedbah oluşu, cehennem ehli oluşu belli. E, cennet ehli oluşu belli. O zaman diyorlar bizim bir irademiz yok. Peki karşıda ne var? Tam bunların karşısında kaderiye var. Onlar da kaderi inkar ediyorlar. Cebriye aslında biz kaderin mahkumuyuz diyor. Efendim kaderiye de, onlar da kaderi inkar ediyorlar. Neden kaderi inkar ediyorlar? E diyorlar ki, اِنَّا هَذَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَوْا وَاِمَّا كَفُورًا Açın ayet-i Hangi ayete bakıyorlar? اِنَّا هَذَيْنَاهُ السَّب۪يلَ 29. cüze gelin. Şimdi inna hedeynahu sebila imma shakiren ve imma kafura biz insanoğluna yolu gösterdik inna hedeynahu sebila yani bundan sonra efendim insan suresi 578. ayet 578. sayfa 3. ayet-i kerime inna hedeynahu sebila biz yolu gösterdik imma shakiren ya şükreder ya da im ve imma kafura inna hidaynahu's sabil e imma shakiran ve imma kafura ya da nankör olur. Demek ki diyorlar ki Allah Teala adamı bıraktı kardeşim. İnsana müdahil değil. İster oraya gider, ister buraya gider. Sonra vela yerda li ibadihi'l kufur. Buyurmuyor mu diyorlar? Vela yerda li ibadihi'l kufur. Yani kullarının inkarına Allah'ın rızası yok diyorlar ve bunlar kaderi reddediyorlar. Yok diyorlar. Bugün bir takım Taif'in böyle çıkıp inkar ettiği gibi yani diyorlar ki Allah bilmiyor kardeşim. Ne zaman Allah biliyor? He? Biz o fiili yaptıktan sonra biliyor o fiili yaptıktan sonra peki siz demiyor musunuz ki Allah gaybı da biliyor? Madem sizin yaptığınız fiili yaptığı zaman biliyorsa o zaman Kur'an'ın sadece gaybı Allah bilir noktasındaki ayetlerine ne diyeceksiniz? Hani gaybı sadece Allah bilir evet. Ama peygamberlerinden de bildirirse belli konuları biliyor demiştik değil mi? Hangi ayet okumuştuk? Alimul gaybi فَلَا يُظْهِرُوا ala غَيْبِهِ اَحَدَى illa men اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ Şimdi bunlar reddedince ortaya nasıl bir Allah çıkıyor? Bir tarafta Cebriye'nin bize anlattığı bir Allah tasavvuru var. O Allah haşa zalim. Adam meyhaneye gidiyor, zorla meyhaneye gönderiyor. Adam kumarhaneye gidiyor, zorla kumarhaneye gönderiyor. Sonra neden kumarhaneye gittin diye cehenneme gönderiyor. Böyle bir Allah olur mu? He? Yani akıl, idrak, izan zorla bunları yaptırıp sonra bunun hesabını soran bir Allah'a iman edebilir mi? Peki öteki tarafta ne var? Kaderi'ye var. O da diyor ki Allah bilmez. Ben yaptığım zaman biliyor. Ee, peki böyle bir Allah yarattığı aleme müdahale edemiyor halbuki o bize diyordu ki ela yalemu men halak ve huvel latiful habir sırlara hakikatlere sadece Allah vakıftır yarattığını o bilir ela yalemu men halak ha yaratan bilmez mi ela yalemu men halak yaratan yarattığını bilmez mi senin hayatını kimyani başına gelecekleri bilmez mi eğer bilmiyorsa o zaman allah Teala kıyametin ne zaman kopacağını da bilmez. Eğer gaybı bilmiyorsa, kaldırıyorsanız bilmeyen bir Allah var. Ne de? Kadriye'de yani kaderi reddedenlerde aciz bir Allah var. Dünyasında yarın ne olacak? Kim kimi öldürecek? Bunlardan haberdar olamayan bir Allah. Devlet bile istihbari kuruluşlarıyla insanlar nerede neler yapacak? Onların işaretini alabiliyor. Meteoroloji yağmurun işaretini alabiliyor. Yani bir takım şeyleri insanlar bile bugün itibariyle sezebiliyorsa yarattığı mükte, Allah azze ve celle gaybı bilmez. Olur mu kardeşim böyle bir şey? Peki neden böyle? Bugün yaptıkları gibi. Bugün mealci taifin yaptığı gibi. Onlar da Kur'an-ı Hakim'e parçacı bakıyorlar. Yani oradan bir ayet alıyor belki buradan bir ayet alıyor. Peki siz ne yapıyordunuz? Bunları nasıl çözüyordunuz? Ne demiştik? Hemen Bakara Suresi'ni açıyoruz. Dedik ki hidayet, dalalet. Evet bunları yaratan Allah azze ve celleydi. Allah azze ve celleydi. Efendim 5. sayfa Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 26. ayet-i kerime. 26. ayetin sonu ve ma yuzillu illa'l fasikîn. Allah Azze ve Celle. İşte böyle sivrisinekten misal verir. Onlar inanmazlar, basit görürler. Peki bunlarla kim nedir Cenâbe dalaleti sürüklüyor fasıkları? Peki hadi gel bakalım seni ben dalaleti sürükleyeyim mi diyor? Hayır. Ne oluyor? Elledîne yenkuzûne ahde Allâh Bunlar Allah'a verdiği söze ihanet ediyorlar. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهَدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِ Sonra iki وَيَقْضَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِي Sılayı rahmi iptal ediyorlar. Üç وَيُفْسِدُونَ فِي fil ardı, Er yüzünde fesat çıkarıyorlar. O halde şimdi bu adamlar üç şeyi yaptılar. Fasık oldular. Allah da onları dalalete sürükledi. Yani durup dururken Cenab-ı Hak dalalete sürüklemiyor peki yani e, yudillü men yasha, e, yudillü men yasha ve ehdi men yasha. dilediğini e, hidayete dilediğini dalalete sürüklüyor peki o nasıl oluyor onunla ilgili hangi ayeti okumuştuk Bakara suresi Elif-i Lammim'de bu Kur'an-ı Kerim muttakilere yol gösteriyor kim onlar اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Bir, gayba iman ediyorlar. Sonra وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ namaz Namazı ikame ediyorlar. Üç وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Efendim bizim onlara verdiklerimizden rızıklardan infak ediyorlar. Bunları yapanlar muttaki oluyor. Kur'an-ı Kerim de muttakilere yol gösteriyor. O zaman Ey Cebriye kardeşim Ey Mütezile. Şimdi onun arkasından giden Kadir'in arkasından düşen adam cahilidir. Gel buraya bakalım. Felem mazaghu ezagallahu kulubuhum. Ne demişti bu ayet-i kerime bize? Onlar kaydılar, Allah kaydırdı. Yani onlar hidayeti istedi, Allah hidayeti yarattı. Yudillu men yasha ve yehzimi men yasha. Yudillu bihi, efendim e, yani Oayz lubihi fasikin. Dolayısıyla bütün bunlarda neyi düşünüyoruz insan hidayeti istiyor Allah hidayeti yaratıyor insan dalaleti istiyor Allah Teala dalaleti yaratıyor yani Cebriye kaderiye Kur'an Kerim'deki ayet kelimeleri bir bütün olarak görmüş olsaydı aynı zaviyeden baksaydı bir hoca bir Alim bir mürebbi bir müfessir rahlesinde okumuş olsaydı onların hayatında bu savrulma olmayacaktı kardeşim. Peki devam ediyoruz. <gülüyor> yani, <gülüyor> insanların amelleri son anına göre değerlendirilir. Yani bir adam dünyada saittir Hep öyle yaşamıştı. Namazı var. Orucu var. Yani muttakî bir kul ama son an ayağa kaydıysa, son an dalalete sürüklendiyse ölüm anı dikkate alınacak. İmanını oraya getirebildiyse yani ölürken tabi adam ani ölmüştür. Kelime-i şahadeti diliyle getiremedi. Yani bunda bir problem var mı yok? İmanın mahalli neresiydi? E tasdîkun bil cenan ha ve ikrâlun bil lisân yani dille ikrar ama asıl kalbiniz tasdik edecekti. Diliniz ikrar edecek, Müslümanlar size Müslüman muamelesi gösterecek. Bunun içindi. Asıl olan kalp, dolayısıyla kalbinde iman var ama son anda kelime-i şahadet getiremediyse bu yine Müslüman olarak ölmüştür. Ve saidu men sa'ida bi kadai illahi teala. Sa'id olan kişi, ehli cennet olacak kişi neye göre saittir? Hani Hazret-i Şerif Efendimiz es men sa'ida fi batni ummi ve eş men şakiyen fi batni Annesinin karnında belli. Ta ezelde belli. Ezel, ezel bezminde belli. Orada belli. Peki o halde Esaide omen saide bir kada illa. yani bir hüküm Allah'ın hükmü Allah'ın takdiriyle sahiptir bu yani Allah murad etmeden kişi sahih olamaz ama Allah kitabına yazdı diye siz sahih olmadınız ya ne demiştik başta vakad alimallahu teala fi ma lem yazel adedemeyecek cennet cennete ne kadar adam girecek ilmi ezeli de biliyor. Allah Teala senin said olacağını biliyor. Yazdı. Sen said olacaksın diye yazdı onu. Yoksa yazdı diye said olmadın kardeşim. Peki neden yazdı? E, alemi bir plan program dahilinde idare ediyor. Senin bir fabrikan var, müessesem var. Ne yapıyorsun orada? Argen var, arge. He? Yatırım planlarını orada görüşen elemanların var. Onlarla birlikte sürekli yarın yarın ne yaparım diye onları görüşüyorsun. Devlet idare ediyorsun, okul idare ediyorsun, aylık yıllık planların var. E peki Allah'ın takdiri olmaz mı? Biz o ayetleri okumuştuk. Ne demiştik? Kaderin meratibi var, dört mertebesi var demiştik. Birinci mertebede ne vardı? İlim. Vama <gülüyor> Her şey Allah'ın ilminde demişti. Sonra iki kitab yazıyor onları. Ma acaba min musibet fi al-ardi, vla üç. Ne vardı? Dile diliyodu değil mi? şa ne İllaşallah Allah murad etmeden dilemeden siz dileyemezdiniz dördüncü merhale, Allah yaratıyordu Peki o zaman hani kaderle kazayı anlatırken nasıl bir misal vermiştik ne demiştik Kader neydi mühendis binayı önce tasarlıyor şöyle olacak. Kirşte şu kadar demir kullanacaksınız, bu kadar çimento kullanacaksınız. Mühendis tasarlıyor, sonra müteahhit o projeye göre yapıyordu. Bu neydi? Kaza gibiydi. Tabii ki velillahi'l meselül <gülüyor> Ama beşer zihnine taşıma adına söylüyoruz. Yani o halde Cenab-ı Hak her şeyi ezelde takdir ediyor. O ezeldeki takdirine göre alemde her şey oluyor. İşte buna inanmaya da kadere, kazaya iman diyoruz kardeşim. Yani alemde hiçbir şey tesadüf değil. O halde önce her şeyi biliyor Zat-ı ezelisiyle. Onları levh-i mahfuza yazdı. Sonra vakti gelince diledi, diledi ve yarattı. Ama beşerin dünyasına baktığımız zaman onun iradesini de ikiye ayırmıştık. Bir ne demiştik? İnsanın müdahalesinin olmadığı bir takım durumlar var demiştik hayatında. Mesela boyunuz kısa, boyunuz uzun. Allah Teala böyle irade etti. Peki onun bu iradesinde sizin dahliniz var mı? Yok. Rıza gösterirsen, ecir alırsın. Başkası da boyu uzun, kilosu yerinde, vücudunun gücü kuvveti tamam. O da şükretmezse nankör olur, bunun karşılığını ahirette cezasını görür. İkinci durum ise sizin iradenize bağlıydı. Yani helal mi yiyeceksin, haram mı yiyeceksin? He? Kadınla mı evlenecek yoksa zina mı yapacak? Bu kendi iradesinde. Kendi de diliyor ama Allah yaratıyor o istediği zaman. Fakat harama gidecekse orada rızası yok. Ne diyordu emalide? مُرِيدُ <gülüyor> الْخَيْرِ وَالشَّرِّ الْقَب۪يهِ وَلَاكِنْ لَيْسَ يَرْضَى بِالْمُحَالِيهِ Hayrı da yaratan Allah, şerri de yaratan Allah. Bu kaderiye var ya kaderi reddedenle. Bunlar ha bu İran'ın mecusileriyle aynı mezhebe inanırlar aslında. Niye? Bu kaderiye yani e, her şeyi insan yapıyor dediler. E, sonra bunu savunamadılar. İmam Nevevi Rahimeullah Müslüm şerhinde diyor ki sonra değiştiler bunu diyor. Dediler ki hayrı e, Allah yaratır, şerri insan yaratır. Bu İranlıların Meclislerinde iki tanrısı yok muydu? Kötülük tanrısı, iyilik tanrısı. Yani bunlar iyi, hadi Allah'a verelim dediler. Kötü insan yaratıyor. İnsan yaratıyor. E son kalıntıları öyleydi Kadiriyenin. Şimdi artık böyle sentez yapıyorlar. Daha yakışıklı olsun diye, insanlar böyle daha çok cezvesin diye alimul lisan olanlar böyle milletin imanıyla oynuyorlar. Peki yahu sen bunu anlar mısın ya? Senin işin mi? He? Sen daha faille mefhulü birbirinde ayıramıyorsun. Bu ilim bu kadar basit mi? Sana kadar düştü mü? Bak senden önce kimler vardı? Yok oldular, mezhep kurdular ama şimdi mezhepler tarihi arşivine kaldırdılar. Ne Cebriye kaldı ne Kadiriye kaldı. He? Bozuldular, olduğu şekilde kalamadılar. Şimdi o arşive gidiyorlar. Ya onlara kayıt düştüler, mühür bastılar, artık hükümsüz dediler. Oralara gitme, ilmin varsa yeni şeylerle gel bakalım. Varsa bir şeyin, onlarla gel. Ölü dirilmez. Ölüyü Allah diriltirse onları, o yalanları hükümsüz oldu artık. E yani mutezile, cebriye, kaderiye ruhunu kaybetti. Onları diriltmeye bu adamların gücü yetmez kardeşim. Peki o zaman devam ediyoruz şimdi. Yani bu kaderin meratibine e, unutmuyoruz. Dört mertebe var. Allah Azze ve Celle buna göre yaratıyor. Şimdi eğer bunlar sizin arka planınızda olmasa şu metni bir hocayla okumasanız bir şehrle okumasanız bu bile sizi Yanlışa götürebilir. Yani der ki adam yani vasiydu mensaide bir kada illa Allah'ın takdiriyle oluyor. Ama insanın da iradesi olunca Allah'ın iradesi onun sahih olmasını e, var ediyor. Bunu arka planını bilmiyorsan bu ibareden bile insan yanlışı çıkarabilir. Ama bunlar metin kitap. Metin demek ne demek? Hocayla talebi birbirine bağlıyor. Hocasız bunu okuma diyor. Hoca olmadan bunlar okuyamazsın. Ben bunu muhtasar yaptım ki talebe bunu alsın ezberlesin. Ama bir hoca bir alim gitsin bunu şerh etsin. Peki veşşekiyyü tabi biz alim falan değiliz. Alim ulemamız eslafımız taftazaniler seyir şerifler onların alim olduğu yerde biz kimiz? Şimdi böyle ifade kullandığınız zaman işte diyorlar bak evet kardeşim. Biz onlara göre hiçbir şey, haddimizi biliyoruz. Biz taftazani'nin alim olduğu yerde o halkanın en arka tarafında bir talebe olabiliriz. O kadar şereftir. Tevazuyla zillet arasında ince bir çizgi var. Elhamdülillah. Onların yanında talebeyiz ama bunların yanında elhamdülillah. Kaçı gelirse gelsin bunlar komputer hocasıdır. Bunlar şarjını çekince biterler. Her şeyleri flaş belleğinde. On tanesi üst üste gelsin. Hiçbir hüküm ifade etmez de Allah'ın inayetiyle. Hepsi gelsin. Yani dolayısıyla onların yanında ki bu tevazudur. Bu tevazu hakikati itiraftır. Ben taftazani biliyorum. Seyyid Şerif'i de biliyorum. Razi'yi de biliyorum. Kendimi de biliyorum. Haddimi biliyorum dolayısıyla. Bu adamları da biliyorum elhamdülillah onların yanında tevazu cümleleri kurmak zillettir kardeşim zillet. Hz. Ömer Efendimiz Übey bin Kab gidiyor ve münafıkların Yahudilerin arasından başı önde böyle eğmiş geliyor ensesine bir tokat vuruyor. Böyle burada gitmeyeceksin diyor. E peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürürken başı önde sanki yukarıdan aşağıya gelir gibi gitmiyor muydu? He? Tabii köle gidecek. Yani Müslüman sokağa çıktığı zaman böyle radar gibi gözleriyle sağ solu taramayacak, önüne bakacak. Öyle gidecek. O da öyle gidiyor. Ama diyor böyle Müslüman mahallesinde gideceksin. Bunların arasında göğsünü gereceksin. Öyle gideceksin. Orada tevazu, burada zillet Bak, aynı yürüyüş Müslüman mahallesinde tevazu, orada zille. Şimdi. Taftazaniye efendim büyük adamsın demek onun vakarını kabul etmek büyük adam ama bunlara büyük adamsın kariyerine bakıp derse birisi e bunları ifsad ediyorlar böyle ifsad ettiler kardeşim kariyere baktılar akademiye baktılar ya nedir bu bir sistem var şimdi bir bant var tabii ki iyi hocalarımı tenzih ediyorum çok akademiyada e, muhterem ihtiram gösterdiğimiz saygı gösterdiğimiz hocalarımız var. Ama sistem şöyle kardeşim, oradan giriyorsun, dil biliyorsan 15 sene sonra bu sistem senin profesör olarak mezun ediyor. O kadar işte. Girebildiysen oraya, kaydolduysan, dili de geçtiysen 15 sene sonra profesörsün. Profesör ibare okuyamıyor. Tefsir hocası efendim bir metin okumamış. Böyle bir tefsirci mi olur ya? He? Hikaye. Peki veşşakiyü menşakiyye bi kadâ illallah diyoruz. Peki Peki ve asıl kader burada kalalım. Kaderin aslı buradan devam edelim. E, şunu söyleyeyim. Bu kitap Ali Tantavi'nin kitabı. Ali Tantavi'nin kitabı tarif Ta'rifu'n-amun bi İslam diye. Ali Tantavi diyor ki beni diyor Edebiyatçılar sen ulemasın diye kabul etmiyorlar. Ulema da diyor ki senden alim olmaz sen edebiyatçısın, arada bir yerde kaldım diyor. Ama bu kitabı çok önemli, güzel bir kitaptır. Yani bir e, tefekkür cehdi de olduğundan, tefekkür cehdi olan birisinin e, İslam'ın mukaddimesi gibi bir kitap yazmış. Bununla, bunun içinde imanla alakalı meseleleri, kader, kaza Onları da tayin ediyor. Yine basit anlayabileceğiniz bir kitap. Mecl-Mekki'nin El-Beyan Fi Erkanil İman diye. Bu e, iyi bir e, kardeşimiz, hocamızdır. E, bu El-Beyan Fi Erkanil İman kolay anlayabileceğiniz, güvenebileceğiniz, itimat edebileceğiniz bir eser. Mecl-Mekki'nin, Mecl-Mekki Muhammed Avvami hocanın da talebesidir. Efendim aslında Kader'i anlatsam şu kitaptan bahsedecektim size ama e, oraya gelmedik. E, yani Kader'in bu bölümüne. Bu kitap Kıssatul İman, Beynel Felsefeti Vel İlmi Vel Kur'an diye. Nedim Cısr'ın kitabı, babasından bahsetmiştim size. E, Usuna Hamidiyesi var bir de Er Risaletul Hamidiyesi var. El Risaletul Hamidiye daha esaslı bir kitap. Husum ise o şey, akide ile alakalı ama El Risaletul Hamidiye materyalizmin ortaya attığı soruların, vehimlerin, istifamların tamamını izale edecek çapta bir kitap. Bu da bunun özelliği şu, Kıssatul İman belki yarın anlatmak daha doğru olurdu ama şimdi söyleyeyim size bundan. Bunun hikayesi şu. Kıssatul imani beynel felsefeti vel ilmi vel Kur'an. Şimdi burada yani sormayacaksınız diyor. El ilmul e, mevcut, el ilmul mefkud var. Sormayacaksınız ama yarınki derste göreceksiniz. Hem de önceden bakın oraya. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizden gizlediği bilme imkanımız olmayan şeyleri inkara savrulacak yerde sormayacaksın. Fakat bir Müslüman olarak bir mümin olarak birisi geldi, sana soruyor, neden böyle, niçin böyle, ya sorulmaz böyle kardeşim demeyeceksin. Eğer dersen o insanları, o vehimlere mahkum edersin. Bugün Vahhabiliğin yaptığı gibi, Mekke Mükerreme'de bir Vahhabi ile konuşuyorum, üniversitede hoca Katar'da böyle bir kitap bahsediyor. Ya diyor ki hocam mükemmel, muazzam bir kitaptı, neden? E kardeşim siz bu meseleleriyle meşgul olmayı, he, selef akidesi böyle diye selefe iftira ederek reddettiniz. Şimdi meseleyi hikmetleriyle anlatan bir kitap görünce çok basit, müptedi derecesinde bir kitap ona hayran oluyor. Neden? E okumadınız, kafa, ke kafa kesiyor adam işte. İslam adına kafa kesiyor. O kafir oldu, bu müşrik oldu. E böyle bir yere aldılar, getirdiler Allah'ın değil mahkum ettiler. Efendim bu kitap Kıssatul İmani Beynel Felsefeti Vel İlmi Vel Kur'an Nedim Cısır'ın e, Hikaye şu e, Hayran adında bir talebe Geçen asırda oluyor Afganistan'da üniversitede okuyor Pencap'ta Bunu üniversiteden atıyorlar Soru soruyor Allah neden yarattı Niçin yarattı diye Ulema diyor ki Müslüman böyle soru sormaz diyor Hadi git bakalım Eve geliyor, babası diyor ki ''Evladım beni de böyle atmışlardı, neden bu soruları sordun?'' diyor. E, çocuk çare arıyor, Müslüman ama o soruların içinden çıkamıyor, kurtulamıyor. Babası diyor ki ''Hartenk'te İmam Buhari'nin kabrinin olduğu köy, oraya git, orada Ebu Nur Hazretleri var.'' diyor. ''Ben de senin gibi olmuştum, ona gittim, bütün istifamlarımı giderdi.'' diyor. Ona gidiyor Hartenk köyüne Ebu Nur Hazretleri'ne. Ebu Nur Hazretleri de başında hikayesini anlatıyor bunun. Ebu Nur Hazretleri'ne geliyor. Ebu Nur beş yıl olmuş. İmam Buhari'nin kabrinin olduğu camide inzivaya çekilmiş. Artık kimseyle görüşmüyor. Müezzin yemeği getiriyor, günde bir defa yiyor o kadar. Diyor ki müezzine, ben görüşsem olur mu? Peki diyor. Sorularını yazıyor. O tepsinin üzerine koyuyor, ee, e, yani hayran. Ee, Ebun Nur Hazretleri geliyor, eğiliyor, kağıdı görünce okuyor soruları. Allah neden yarattı, niçin var etti diye devam ediyor sorular. Başını kaldırıyor, karşıda bir üniversite talebesi işaret ediyor. Yanıma gel diyor, yanına gidiyor. Hocam diyor, hadise budur, bu minval üzere. Peki baban da böyle olmuştu. Senin imanını kurtarmak burada ibadet etmekten daha evla. Git şehirden bir yatak al, kitap defter defter al, kalem al gel diyor. Yatak alıyor, defter, kalem. Ben sordum diyor hayran. Hocam cevapladı. Her cevabını yazdım. Büyük bir defter haline geliyor. Aradan yıllar geçiyor. Hacca gidecek bu. Harfenkten yola çıkıyor Türkistan'dan, Semerkant'tan. Hacca giderken diyor ki: Ebu Nur Hazretleri hocasıydı hayranın. Onun da hocası kim? Hüseyin Cısır. El er Risaletul Hamidiyye'nin sahibi. Abdülhamid'e muhabbet. Abdülhamid'e aşık olan bir adam. Bediüzzaman da ondan istifade ediyor, bahsediyor. El er Risaletul Hamidiyye'nin sahibinden. Lübnanlı alim. Yani e, Ebu Nur'un hocası e, Hüseyin Cısır rahmetullahi aleyh. Onun kabrine gideyim diyor. Hocamın hocasıydı. Kabre geliyor. Orada yaklaşık bir hafta kadar kalıyor. Allah-u Alem bir hafta kadar hatırımda var. Oradan Nedim Cısır da Hüseyin Cısır'ın oğlu. Sonra bu kitabı telif eden. O da köye geliyor babasının kabrini ziyarete. Bakıyor ki içeriden birisi çıkıyor. İçeriden çıkan bu Nedim cisır da ağlıyor orada. Babası aklına geliyor. Ders halkaları cami, minare, müezzin oraya çıkarırdı. Bütün bu çocukluk yılları bir film şeridi gibi gözü önünde geçiyor. Ağlarken işerden çıkan Türkistanlı adam diyor ki ne ağlatıyor seni, neden ağlıyorsun? Diyor ki bu benim babamdı, Hüseyin Cısır. İşte çocukluk yıllarım aklıma geldi. Gurbet özlem diyor, babam, annem. O yılları tahayyül düşünüyorum, ediyorum, tahayyül ediyorum senin baban mı diyor? Evet diyor. Peki o zaman babansa söyle bakalım diyor. Babanın en önemli eseri hangisiydi? El er Risaletul Hamidiye diyor Nedimcisi. Peki o en önemli bahse hangisiydi? Materyalizmin belini kırdığı yerde diyor. Peki ben diyor onun talebesinin talebesiyim. Hayatını anlatıyor. İşte ben üniversitede atmışlardı. Hocam Ebu Nur'a gittim. Ebu Nur babanın talebesiydi. Ben sordum. O bana cevap verdi. Felsefeyle iman arasında. ne diyor? Dekart ne diyor? İslam ne diyor? Böyle bir alim bu Ebu Nur Hazretleri. Her meseleyi cevaplıyor. Yanında kitap yok, defter yok. Onların tamamını yazıyor. Türkçe yazıyor onları. Şimdi Medine'ye gidiyorum diyor. Orada Arapçaya tercüme edip imkan bulabilirsem orada basacağım diyor. E peki diyor ben okuyabilir miyim onu Nedim Cisir? Alıyor okuyor e, Osmanlıca da biliyor Türkçe de biliyor zaten Arap kendisi Nedim Cisir Osmanlı'dan bakiye olduğundan dolayı e, ha, diyor ki hayran peki sana bıraksam? Sen bunu Arapçaya tercüme edip sonra basar mısın? Peki olur basarım diyor. Alıyor defteri Arapçaya tercüme ediyor. Sonra basıyor işte bu kitap oluyor. Kıssatul iman beynel felsefeti vel ilmi vel kur'an. Peki hayran ne oluyor? Hayran da hacca gidiyor. Aradan yıllar geçiyor. Bu kitabın müellifi yani Arapçaya tercüme edip basan Nedim Cısır ki Hüseyin Cısır'ın oğlu. Diyor ki gideyim Hartenk'e onu ziyaret edeyim. Hayranı Hartenk'e gidiyor. Soruyor. Nerede diyor? Yıllar önce hacca gitmişti. Kitabını basacaktı ama geriye dönmedi. Orada vefat etti diyor. Yani bu metin bu alimleri kaderiye, cebriye, marksizm, materyalizm onların fitnelerine fesatlarına karşı iman nasıl korunacak, kurtarılacak onun eserlerini yazdı. Yani burada şimdi sormayacaksın derken eğer bir Vahabi Selefi kafasıyla bakarsan bu milletin imanını kurtaramazsın kardeşim. Onun için yani belli dönemlerde imanı kurtarmaya yönelik eserler yazılmıştır. Onlar o asrın e, nesli için fevkalade bir önemi haizdir. Tabii ki kelamda ana kolları okuyacaksınız taftazanede ama o mesaille alakalı o eserlere de bakacaksınız. Yani onlar e, tabi sen böyle Mekke, Medine'de yaşarsan elinde bir kılıç olur. E, adam kafa kesersen e tabi böyle şeylere ihtiyacın olmaz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafa keserek İslam'ı anlatmadı kardeşim. Yüreklerdeki fitne fesadın kafasını kesti. İnsan hayatını kurtardı. İslam bize böyle bir akideden bahsediyor. Onun için bu kitapları da bir hoca nezaretinde okuyacaksınız. O hocalar kim? İşte alimlerimiz, ulemamız. E biz onları okuyoruz. Yeni şeyler söylemiyor musun diyorlar. Elhamdülillah. Biz o kadar yeni söyleriz ki onların yeni dedikleri bunun kabına bile gelmez. Elhamdülillah. Bizim bir tefekkürümüz var, tasavvurumuz var. A'sından Z'sine kadar o bir sistem dahindedir. Elhamdülillah. Maksis gelse Maksis'e e, dilini iptal edecek, onu ikna edecek bir lisanla konuşuruz. Yani bizim batıyla muhakemede, batıyla hesaplaşmada dil lisanımız farklıdır. Müslümanla konuşurken farklıdır. Ama bütün bunları nereden alırız biz? Allah'ın kitabından, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünnetinden alırız. Yani bunlar yeni dedikleri şey aslında Avrupa'nın eskisi kardeşim. Oradan alıyorlar yeni dedikleri. Yani yeni dedikleri Ebu Hanife'ye muhalefet etme. Yeni dedikleri sahabeye, yeni dedikleri Buhari'ye. Eğer bunlara muhalefet ediyorsanız yeni söylüyorsunuz. Bakın neyi yeni söylüyorlar ha? Arşivdeki yalanları alıp geliyorlar. E vatandaş nereden bilsin? Vatandaş kim muhalefet ediyorsa zannediyor ki o yeni. Yani Türkiye'de bir tane tefekkür var A'sından Z'sine kadar. O da ne? Büyüktü Üstad Necip Fazıl. Nereden alıyor? Alim değil. Ehl-i Sünnet ulemasından alıyor. Kendi alim değil. Fakat İslami tefekkür bu asra bu zamana nasıl hakim olacak? Tatbiki nasıl olacak? Onu Üstad gösteriyor mesela. Ama bir noktaya kadar geliyor. Alim olmadığında nihai hamleyi de gösteremiyor Necip Fazıl. İşte siz göstereceksiniz. İslam bu asla bu zamana nasıl hakim olacak? O büyük alimlerden alacaksınız. Bu aslın ulemasından da. Tabi şimdi böyle yakın dönemden isim verdiğim zaman bir tanesini veriyorum. Bazen ötekini vermeyince kardeşlerimiz diyor ki ya benim hocam niye vermedi? Ya biz şöyle söyleyeyim. ehl Sünnet. Bütün hepsi bizim nazarımızda büyük kıymete sahiptir. Hepsine dua ediyoruz elhamdülillah. Her ne kadar talebeleri arasında bugün farklı farklı zuhurlar olmuş olsa bile bunlar büyük adamlar. Allah azze ve celle Türkiye'de 5-6 tane adam var böyle. 5-6 tane adam var. Vefat eden ulemayı kastediyorum Cumhuriyet döneminde. Onlar olmasaydı e, biz ne olurduk ki? Yani onları Allah sebep gönderdi. Yaratan Allah, var eden Allah Allah. Allah Teala onlardan ebediyel ebed razı olsun. Yani bunlar da yeni dediğiniz kardeşim işte batın eskisi. Diyor ki Ahmet Şevki eğer utanmasalar eskiye o kadar nefretleri var ki babaları da onlardan önce diye babalarını da reddedecekler. Ama nesepsiz olurlar diye babalarını reddedemiyorlar. Peki estağfurullah ve etubileh rabbil alemin.